Euzubillahimineşşeytanirazim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emmer <gülüyor> mevdu Buraya kadar hep ittifak mı zikrettik yoksa bir tane ihtilaf zikrettik değil mi? Evet Şimdi biz ne dedik dedik ki sahabeye sövme ve onlara eleştirme meselesi alimlerin sözleri çok karışık bunların birbirlerine ayırt ve tahkik edilmesi gerekiyor ee, birinci ittifakımız neydi? Bu konuyla alakalı olaraktan dedi ki en basitinden enel ahval sahabeye söven insan İslam'ın nehyeti bir şey yapmıştır. Bu birinci ittifakımızdı. İkinci ittifak alimlerin arasında sahabeye dünyevi yönden konuşan onların işte e, az ilimli, korkak, cesaretsiz, cimri gibi dünyevi kötü sıfatlarla onları sıfatlayan insanların bunların kafir olmadıklarını fakat sahabenin, Allah ve değerinden ve onlar hakkında naslar varit olduğu için bunu söyleyenin tedip edilmesi gerektiğini söyledik. Üçüncü ittifak olarak da dedi ki, kim sahabeye söylemek meselesini helal görürse kafir olur, dedik. Niye? Çünkü iki sebep söyledik. Dedi ki, âlimler e, ittifak etmişlerdir ki, helal üzerinde ittifak edilen, helali haram gören veya haramı helal gören insan kafir olur. Önce bu delili, bunun delilini ve alimlerin sözlerini aktardık. Sonra sahabeye söyleme konusunda haramlığına ittifak ettiklerini en başta söyledik. Bunu helal gören zaten kafir oluş olur dedik. Dördüncü olaraktan dedi ki, eee ile ilgili Ayşe annemize Allah azze ve celle'nin onu tebliğ ettiği e, zina yapmıştır demesine rağmen Ayşe annemize sövenlere gelince Dedik bunlar Bunlar Bunlardan kafirdirler. diler dedik şurada diğer hanımlarının söz konusu ettik. Peki çünkü niye kafirlerde iki sebepten dolayı? Bir, nasıl tekzip ediyorlar? Allahümünle'eke mubarrağuna min meyekbulun diyor. İkincisi Peygamberimize hakaret ediyorlar. Çünkü Peygamberimizin hayat arkadaşıdır. Ona söz söylendiğinde peygamberimize de söyleniyor. Kaddiyen kadınları için ümmetin bir kısmı kafir demiş, bir kısmı değil demiş. Biz onlar da yani Peygamberimizin Ayşe annemiz dışındaki hanımlarına söyleyenler de Kafirdir dedik niye? Çünkü her ne kadar nasıl olmasa da ama bu peygamberimize hakarette dedik bir ittifak daha zikredik dedi ki sahabenin tüm küfürini ispat eden insanlar bunlar da alimlerin ittifakıyla kafir olurlar tamam? Sadi sen, Al-Resel, ixtilaf ettiler. Men saba tağna bakiye sahaba. Sahabenin paranla sual ve onları eleştirecek, onları faal edenler hakkında ihtilaf ettiler. فَهَذَا مِنْ أَصْبَعِلْ مِنْ أَصْعَبِ الْاَنْوَاءِ تَحْقِيقًا Bu saydığımız çeşitlerin içerisinde tahkik edilmesi en zor olanadır. Yani niye? Çünkü sebebi لِأَنَّ عِبَارَةَ الْعُلَمَاءِ Çünkü alimlerin sözleri çok ciddi anlamda çeşitlilik arz ediyor. Yani aynı konu hakkında Burayı rayd edebiliriz. Tenavvu'a onu söyledim. Tenavvu'a tenavvu'an balığa. Çünkü alimlerin sözleri ciddi anlamda aşırı bir şekilde çeşitlilik arz ediyor. Li'anna ibaratul ulama'i tenavvu'a tetanavvu'u tenavvan baligan. Yakadul bahith yazunn yani neredeyse araştıran insan zannediyor ki enne fi kelamihim tenakuden. Onların sözlerinde çelişki olduğunu zannede biliyorum. Ona kulu ve billahi Allah'tan yardım dileyerek diyoruz ki. Yani bu kısımda bu, bu kadar saydığımız dışındaki sahabelere yani ferdi olan sövme, ashare-i mübeşeriyye sövme, Ebubekir'e ve Ömer'e sövme, kalan sahabelere sövme, dini yönden sövme. O kadar farklı e, görüşler aynı tek bir alimden 3-4 farklı görüş e, gelmiş. Onun için en zor olan kısım burası. Yani bunu tahkik etmek her sözü tam yerinde oturtmak, alimin görüşünü ve mezhebini belirleyebilmek en zor olan kısmı burası. Tamam. Bunlar nasıl ayarlanmış? Şöyle biz, men tevâtaran nususu fi hakkı hakkında naslların tevâtur ettiği sahabeler, bin fadil fazilet noktasında ve adaleti adalet noktasında ve şerhâde ilham ilham bilcinden ve onlara cennette şahid etme noktasında olan sahabelere sövme söyle hükmü. Yani birinci kısım kim o zaman? Sahabe ama onun faziletine, adaletine ve cennetlik olduğuna dair nasları tevatür ettiği insanlar. Tamam? Örneğin misl-i bu mubashirin bil cennet. Cennetle müjdelenen 10 tane sahabe gibi mesela. Tamam? Fakat bazı alimler keffara hada Bu sınıfı tekfir etti. Yani hakkında nasların tevatür ettiği sahabelere söven onları eee tanedenleri belli bir grup alim bu sınıfı tekfir etti. Ni niçin tekfir etti? Li yatadammunu mazhabu tekziben nusus el-kat'iyye. Onun mazhabı kat'i delilleri tekzip etmeyi içerdiği için alimler onu yaptı. Alimler onu tekfir etti. Olan birincisine ne diyeyim? Diyeceğiz ki eee hangi sahabe olursa olsun hakkında cennetlik olduğunda ve Allah'ın yanında faziletli olduğuna da naslar tevatür etmişse. Şimdi biz ne demiştik? Naslar iki kısımdır. Birincisi e, delaleti zannı olan naslar, bir de delaleti katı olan naslar. Doğru mu? Delaleti katı olan ne demek? Yani delalet ettiği manaya delaleti kesin olan, hiç üzerinde şey olmayan, ihtilaf olmayan tevatür bunlardan bir tanesiydi. Yani belli bir konuda naslar tevatür ederse, mesela Ebu Bekut'un fazileti Şimdi Ebu Bekir'in fazileti bize iki tane, üç tane hadisle ima yoluyla gelmemiş. Yani Ebu Bekir'in fazileti bize tevatür derecesinden ulaşmış hadislerle kesin, sahip bir şekilde ulaşmış, doğru mu? O zaman biz ne diyebiliriz? Ebu Bekir cennette olduğu, Ebu Bekir'in Allah'ın ve Rasulünün yanında fazilet sahibi olduğu iyi bir şeydir. Kat'î bir şeydir, yani üzerinde şüphe olmayan, kimsenin şüphe olmuşturamayacağı bir konudur. Kat'î nasıları yananlamak, Katli naslarını egzib etmek bu kesin küfürdür, yani bütün ümmetin icmasıyla küfürdür. Haşereybu beşere gibi, hakkında nasların pevardur ettiği sahabeleri söyle, onlara hata insanlar neyi yalanlamış olurlar? E, Katli olan naslarda sabit olmuş olan hüküm yalanlamış olurlar ki bu da nedir? Bu da küfürdür. Yani örnek olarak ne diyelim? Namazı inkarla, namazı inkarla mesela tuvalete ee, sağ ayakla girmenin sünnet olduğunu inkar eden adamın durumu bir midir? Bir değildir. Namazı inkar eden niye direk kafirdir? sağ ayakla girmenin inkar eden niye kafir diye bir önce muhteliyedir. Sonra hüccet-i kâbe o da çok zor ki küfe nisbet edebilirsin. Hüccet-i yani kâbe edeceksin, şüphesini izah edeceksin, hadisi zayıf kabul edebilir, bir sürü şey, bir sürü mesele. Ama namaz yoktur derse bir adam inkar ederse kafir. Çünkü namazın farz olduğu hem kitap hem de sünnetle at sabit olmuş. Buna inkar eden katîen etmiş olur. Tamam? Ravı <gülüyor> Muhammed İbn el-Bizî' an Sahnun Sahmundan rivayet etmiş. Men kâle fi Ebî Bekr ve Ömer ve Osman ve Ali ennehum kânû alâ dalâlin ve küfrin kim Ebu Bekr hem Osman Ali için onların dalâlette ve küfrde olduğunu söylerse Hudîlen katledilir. Ve <gülüyor> men şemele gayren min ashabeti bimithli zâlike ve men şemele kimde söylerse Onların dışındakileri, yani Ebubekir, Ömer, Ali, Osman dışındakilere söylerse minessahabeti sahabedin bimithni dhalike Aynı bunun gibi, yani mesela dedi ki Selman kafedir, Selman saptılık üzerindir, dedi. <gülüyor> Selman'ın faresi için Nukilen nikale şerîden Yani çok şiddetli bir şekilde kendisinden ne yapılır? intikam alınır, çok şiddetli bir şekilde kendisine ceza uygulanır Kim bunu nakletmiş? Kader Yaz, Şifa kitabında bunu nakletmiş. قال هشام بن محمد هشام بن محمد dedi ki Seme'tu zalika li yaqul Malikin şidd Men sabba gaddat ve Umar qetil. Kim al-hukmuna gaddat söverse öldürülür. Ve sabba Aisha radıyallahu anha Kim Aisha sövse öldürülür. çünkü Allah onda der ki Yahzukullahu an ta'udu bir daha böyle bir iftiraya dönmenizi Allah'a de yasaklamıştır, öğüt vermiştir size. فَمَنْ رَلَٰهَ فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ Kim ona zina iftiras atarsa Kur'an'a muhalefet eder. وَمَنْ خَالَفَ الْقُرْآنَ عُد۪يۜ Kimden Kur'an'a muhalefet ederse öldürülür demiş. Bunu da İbn-i Hacer ehiteminak Tamam, bak ayrımı görüyoruz sahabeler arasında. اَمَّا خَالُوا لَاِكْ Mali'in sözüne <gülüyor> gelince <gülüyor> Rahimahullah, Allah ona rahmet etsin. Bir rivayette bukhara başka bir rivayette ve menseba aba bacri kim abubekir söverse cudiden sopayla yani jelle vurur sopayla ona ceza uygulanır ve menseba ayşe katila ayşe sövelirse öldürülür gidere uli ve mazhur olduğu için böyle aybarik قالها الله فقط قال kim ona söverse muakaf ki muhalefet etmiştir şimdi bakın biz ne demiştik Belli başlı alimlerden aynı konu hakkında farklı görüşler nakledilmiş. Tamam. Onun için min es'ab'a min es'ab'in es anvâ'i tahkîk'a dedik. Yani en zor tahkîk edilecek kısım burasıdır. Mesela İmam Malik'ten böyle iki tane rivayet eder. Doğru mu? Şimdi buradan ne anladınız? Birinci rivayete göre Ayşe'yi bir kefeye koydu, diğer hepsini bir kefeye koydu. İkinci rivayete göre Ayşe'yi ve e, Ebu Bekir'dir, Ömer'dir bunlar gibi hakkında nasları tevatur ettiklerini bir kenara koydu diğer sahabeye bir kenara koyduk. Aynı mesele İmam Muhammed'den de var. Yani bir rivayette diyorlar Allahu ilahel islam ben onu İslam üzere görüyorum. Bir rivayette ben Allahu ilahel İslam ben onu İslam üzere görmüyorum. E, diye sahabe söylerler. Bunları nasıl taklif ederiz bakın. Fezahir bu eee Yazın sözü İmam Malik'in sözünü izah etmeye çalışıyor. Vallahu alem Allah da bilir. Enne meksuda velikini rahimehullah Malik'in buradaki kastı Fi فِيْسَحْبِ اَبِيْ بَكْرِ رَضَيَ اللّٰهُمْ Abu Bekir'in sövmedeki kastı هُوَ اَبْرُولَ الْكُفْرِ Küfür dışındaki söylenendir. Yani bak, Kadeyyaz'dan tahkik etti, Ebu Bekir, Ömer ve benzerlerini küfre nisbet ederse, kafir olur. Küfre nisbet etmez. Sadece onlara hakaret eder, Ali'nin hakkını gasp ettiler, zulmettiler derse, kafir olmaz. Her adam bunu kast ediyor, diyor Şeyh Kadeyyaz. وَيُوَنْ دَقُرُ onu açıklar. Baqiyyatun kelamihi, sözün kalan kısmı Al-Aişeta radıyallahu anh ile Aişe annemiz hakkında söylediği sözün kalan kısmı, onu açıklar. Haysu qâle mâ râgâle feqâd hâlefe Kuran. Kim ona e, zina iftirası atarsa Kur'an'a muhalefet etmiştir. Fehâza s-sebbun maksuzun. Bu özel bir söhbedir. yedf sahibi bu. Bu söhbeyi yapan kişi kâfir olur. Ve lâ yeşmelu kulle s bu her türlü kapsamaz. Yani her türlü sövmeyi kapsamaz. Sadece e, şey Ayşe'nin hakkında nasıl olduğu için onun temiz olduğuna da bu tip sözleri küfürleri şey sövme kapsar. Veraliken diğer namı varada hanmalı çünkü malikten varit olmuştur. El kabul ve inkatli öldürülmesi konusunda da söz varit olmuştur. Fimen kafara manhu adona abi beklen. Ebu Bekir dışındakileri söylenleri bile tekfir ettiğine dair nasıl var et olmuş. Mesela şey diyor ki İmam Malik radıyallahu anh, bu zındıklar diyor. Bu zındıklar Resulullah aleyhissalatu vesselama söylemediler. Onun ashabına söylemek suretiyle Resulullah'a söylediler. Bu İmam Manik sözü. Bu zındıklar. Resulullah'a söylemediler. Onun ashabına söylemek suretiyle Resulullah'a söyler. Niye? Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Elmerhu ala dini halilihi. Kişi, kendi arkadaşının dini üzerindir. Yani peygamberimizin sahabesi bu kadar pis insanlarsa haşa verirler. O zaman peygamber de pis bir insanlardır, haşa benzerler. Çünkü böyle pis insanların dinlinde arkadaş edilmiştir. Sözün çıktığı nokta burası. Yani bırakın Ebu Bekri, Ömer'i Ayşe'yi, normal bir sahabeye söylemek için bile İmam Malik bu söylüyor. Yine İmam Malik, Riyad-ı e, Zabiyyum'un -e Kuffar ayetinin değerli alanlarından bir tanesi İmam Malik'tir. Hani kafirler aradan sahabeye şey yapar. Allah diyor ya Muhammedun Resulullah ve lezine ma'hub, sahabeyi övüyor övüyor, Tevrat'taki incideki ispatlarını söylüyor. Niye? Niye gezebin murduf var? Ta ki o Allah onlara böyle bir havaç gibi, hani kökleri yerde gövdesi sağlam bir şekil vermiş onlara sebeb. ta ki kafirler onlara bu etsinler, diye. Bu istiddar de İmam Mali'nin istiddarı. Mesela. Evet. Bir buğulmine burada zikreden sözler var. Ne diyor o zaman? Diyor ki bu İmam Mali'nin sözü kim hakkındadır? E sahabe'ye söylediği zaman sövgüsü özel olan. Yani mesela işte Ayşe annemiz gibi hakkında nasıl olanı söversen, Ebu Bekir Ömer gibi hakkındaki nasların fazilet nasların tevâcutu derecesine ulaştıklarına söversen bu diyor hususi e, hakkında nasıl olan şeylerde. Çünkü o illet tâbi edilebiliyor. Men khalaf al fakat hudî. Mesela Kur'an'a muhalefet eden şüphesiz ki ölüyor. Yani kafi olan kesin olan nasla muhalefet etmişse sövüsüyle kafirdir ödülür. Yaptığın sövgüyle kesin ve katili oranlasa muhalefet etmemizse ödülülmez. Bu, İmam Hane'nin sözünden getirden bir açıklama sadece. Tamam? Anlaşılıyor mu yoksa? Karışık mı geldi biraz? Evet, tamam. Anlaşıldı mı? Evet. Ya işhanemizde kısmı aradım da, o diğer kalan kısmı oluyordu. Tamam. Şimdi şöyle bakalım, bakın. Tahtada kısımları ayıyalım. Şimdi İmam Hane'de görüşler gelmiş. Tamam mı? Bir. Ayşe hanemize söyle, kâfir. Bu kesinlik illet edebilir burada. İlet, Kur'an'a muhalefet. doğru mu? Açıkça dedi mi diğerlerine muhakemet Kur'anı? Birinci görüş, Ayşe hanemize söyle, kâfir. İlet, Kur'an'a muhalefet. Tamam? İkinci görüş, Ayşe hanemize söyle, kâfir. Ebu Bekir Ömer'e kafir değil. Doğru mu? dedi çünkü. İnek olarak neyi zikretti bu görüşte? İnek olarak neyi zikretti? Bu Kuran'a muhalif et. Demek ki bu, yani Ömer'e ve Ebu Bekir'e söyleme Kuran'a muhalif değil o zaman zikrettiğine göre öyle demek bunun Kur'an'a muhalefet vermiyor ki. Yani aynı sözün içinde Ayşe Adem'e söyleyen kafir diyor. Ebu Bekir'e, Ömer'e söyleyen kafir değil diyor. İller ayrımı değil mi diye sorulduğunda çünkü bu Ayşe Adem'e söyleyen Kur'an'a muhalefet etmiştir diyor. Demek ki Ebu Bekir ve Ömer'e söyleyen Puran'a muhalefet etmemiş olarak düşünüyor. Anlaşılıyor. Şimdi anlaşılıp anlaşılmadığını anlayabilmem için tepki vermemiz lazım. Gözüme baktığınız zaman ben de bileyim. Anlaşılmış veyahut da anlaşılmamış. Kur'an'a muhalefet. 3- Aynı Uman Malik'ten Ebubekir ve Ömer'e söverin de kafir demiş. Doğru mu? Böyle bir söz de aktardı. Dur. Aynı Uman Malik veren Ebu ve Ömer'i onların çok çok altında olan sahabelere, söverlere bile kafir demiş. Umumet söverlere bile kafir demiş. Ve bunu da güzel halletmiş etmiş. Yani zındıklar, Allah Resulüne, Allah Resulüne sövermediler. Allah Resulü'nün sahabesine söylediler, ta ki niyen, ta yani o ala dinin khaleri değil, kişi arkadaşının dediği üzerine, aha bak de, Muhammed de problemi ki haşa ve kella, gitti problemi insanlara kendini arkadaş edindi, diye. Bu muhman suyeni teklif etmiş. Şimdi bu söz, şu kısım, normal bir insandan çıksa dersin dengesiz. Yani bu kadar birbirinden farklı söz söyleyen adam, normal bir vatandaş olsa, Mesela dersin normal, dengesiz. Yani dengesiz olduğu için de azına geleni iş şey yapıyor, e, söylüyor dersin. Veya bunu söyleyen adam, böyle popüler olan isteyen bir adam olsa, e, popüler olmak için saçma sapan fikirler ortaya atan bir adam olsa dersin, demek, bir dönem bu revaçtaydı, bir dönem bu revaçtaydı, bir dönem bu revaçtaydı, bu daha bile şey yaptı, e, din değiştirdi diye. E, şimdi bu adam kim? Bu adamın var ki? Yani dinde imameti bütün ümmet tarafından kabul edilmiş olan bir adam. Ve bu ne kadar popüler olmayı, yani kitabı kanun, ol, yani, Muad'da kitabı kanun yapmak istediğinde buna şiddetle karşı çıkan ve Allah Resulü'nün sahabesi bile ihtilaf etmişken ben nasıl bütün insanları kendi görüşümüne toplarım diyecek kadar da kendi görüşlerine ehlmiyet vermeyen, değer vermeyen bir tane imam. 40 tane soru sorulduğunda o sikiden eser ben bilmiyorum diyecek kadar e, şey bir imam, e, nedir adı dininde ayakı yere basan e, bir imam. Resulullah hadislerini rivayet ederken 10 dakika gidip abdest alıp Gelip ondan sonra rübade eden, Resulullah'ın bulunduğu Medine'de bile sesini yükseltmeyen bu kadar şeye karşı edepli bir şey yani Medine'de ders verdiğinde kısık sesle konuşuyordu ki, hani Resulullah'ın yanında Allah veren sesinizi yükseltmeyin e, diye, hani ben onun da ölüsünün nedirisinin yanında sesimi yükseltmem diyecek kadar edepli bir imam. O zaman ne diyeceğiz? Bu sözlere tahrik edilmesi lazım. Tamam Bu sözlere tahrik edilmesi lazım. Kadehiyar nasıl bir tahrik yaptı? Dedi ki, Şuradaki Kur'an'a muhalefet meselesi var ya, kat'in demek ki, bakacağız, sövgün kat'in asla muhalefet edecek seviyeye ulaşmışsa, diyeceğiz ki kafirdir. Kat'in asla muhalefet seviyesine ulaşmamışsa, o zaman diyeceğiz ki de bu küfür değildir? Şiddetle edeplendirilmesi gereken bir böyledir. Ayşe annemize söyler, her halükarda ne yapmıştır? Kur'an'a muhalefet edilmiştir. Ebu Bekler ve Ömer'e söylene gelince, Kafir Kafirdir demişse Kuran ve de muhalefet etmiştir, doğru mu? Ama kafir değildir, fakat zalimdir demişse, zalim bir adamın cennette olmasına bir engel var mı yok, Allah günahını affeder, yine o adam cennete gider diyor. Bak burada açıkça şeye muhalefet etmiş olmadı, yani iki farka bakın, ee, kafirdir dediğinde, Ebu Beynir cennet. bunu yalanladı. Ama zalim de dediğinde Ali'nin hakkını gasp etti dediğinde sözün yanlıştır, söylektir, Kötü birleştiğidir, fakat senin yüzde götürdüğünde sünki zalimin cennete girmeyeceğine dair bizim elimizde bir şey yok. Allah affeder cennete deyilebilir, fark anlaşılıyor derdir. Bu dört tane görüşü bu şekilde takip etmiş. Ha, geriye ne fark ettiği, geriye bu mutlattı. Yani kumunların yaptığı istidale göre e, o geçtiği üstüne silah kaldığına süren bile kafir olmuş. Peygamberimiz çünkü onu kendine arkadaş edin diye açarken, kendine sahabe dedi diyor, doğru mu? Diyediriz, bu da sakındırma amaçlıdır. Niye sakındırma amaçlıdır? Çünkü bu sözleri hükendir. Çok açıktır yani. illeti çok net bir şekilde beyan etmiştir. Bu ise biraz şey bir, umum ifade eden bir sözdür Bunu bunların dışında anlayacağız. Yani bu, sahabenin kadirli kıymetini ve sahabeye söven adamın sözünün nereye gittiğini yani. Hani bak biraz mantıklı düşünürsen, senin sözün ucu nereye dokunuyor? Ee, olduğundan dolayı. Bu nedir? Bu, bunu böyle anlamamız lazım. Bu neyin misalidir? Ali radiyallahu anh'ın ''Kariciler, neden savaştığımız insanların kadınlarını cariye almıyoruz?'' dediklerinde ''Hangimiz Aişe'yi cariye alacak?'' E, demesidir. Bana teklif etmedi o adamı mesela. Orada bu anda. Çünkü adam Ayşe annemizin e, kafir olduğunu, karnınmanın helal olduğunu, cariye alınması gerektiğini söyleseydi, Kur'an nasıl ne yapamayacaktı? ''Ve ezvacuhu, ummenatuhu'' Ayet öyleydi. Peygamberin, kadınları Müslümanların anneleridir. Adam sustu. Sözünün nereye gittiğini anlayınca sözün nazımı nereye gidiyor? Adam bu da Allah'a mahallettir. Kesin değil, ya, bu söylediklerimiz hepsini hepsi devam bir araştırma ve ortaya bir fikir koymalıdır. Allah'a mahallahu da böyle anlamamız yani, gerekiyor. Niye böyle anladın? Kendi sözünün iletini İmam Manik bizzat kendi abziyle ortaya koyduğu için. Şimdi anlaşıldı mı? وَقَالَاْهِيْسَمِيُ <gülüyor> Heysemi de dedi ki, مُشِيرًا إِلَّا مَا يُقَالِكُونَّ لَلِكَ Buna yaklaşan bir görüşe işaret ederek dedi ki, اِنْدَ كَلَامِهِ اَلْخُقْ مِسَبِّ اَمِبَكِ Ebû Bekler sövmenin hükmü hakkında konuştuğunda aynı kale i Yaz'ınkine yakın bir söze işaret etti. Dedi ki Yani özetlenir, hani bu sayede namlettiğim e, görüşlerden özetlenir ki ne özetlenir? Enne sebbe ebi beklim kufur indel hanefiyye Hanefilerin yanında Ebû Bekler sövmek küfürdür mutlak olarak da. Ve hale ahedil veciheyni indel şafiiyye Şafilerde iki vecih var, bunlardan bir tanesine göre küfürdür. Ve meşhurun mezhebi malik Manikîn mezhebinden meşhur olan ise -i şart burası i şakdurası ennehu yecigu bilhîl celt onu cebretmek vaciptir. Yani şeyler, sopayla onu cezalandırmaktır. Fe bu, kur, bu Küfür değildir. Manikîn mezhebinde, bu neyse söyle küfür değildir. Fakat da bu duruya dikkat edin. Nehân? Heysebi söylüyorum. Evet. Kadiyyat vucu, ennû مَا مَنْ لَعَلْمُ فِي الْخَوَارِجِ أَنَّهُ مُقُفُمْ Anlaşıldı mı burası? Yani peki diyor şimdi birini dese ki İmam Malik haricilere de kafir demiş. Şimdi hariciler de sahabaya tekfir Kim mi? Hariciler de sahabaya söylememiş Peki ne tabur? Yani Bey'e bu evde söylüyor kafir değil. Ama hariciler söylüyor kafir. Nasıl anlayacağız burayı? Bak bu da heysemiden güzel bir hissediler diyor ki فَتَكُونُوا الْمَسْأَلَةُ عِنْدَكُ عَلٰى حَالَيْن۪ي o zaman anlarız ki İmam Malik'in yanında mesele iki hal üzeridir. İn iktasara ale's-sabb. Kişi sadece söylerse, söver üzerinde kasder başka bir şey yapmazsa min gayri takfir, etmez sizin. Sahabeye söverse lem yukeffir uh. Malik bunu takfir etmez. Ve in dafaru. Eğer Süleyman beraber bile sahabeyi tekfir ediyorsa, o zaman Malik onu yapar. Malik onu tekfir eder. Anlaşıldı mı? Hesabın ayrı, yanlışı mı, sen mi diyorsun? Tamam. İmam Malik'ten bize bir söz gelmiş, diyor ki Ebu Bebek'e söver, öldürülmez, sopa alır. E başka bir evde haricileri de kafirdir diyor. E nasıl şey yapacağız? Aa, anladık ki diyor, mücedel sövme, Malik'in yanında küfür sebebi değildir. Mücedel sövme, Malik'in yanında küfür sebebi değildir. Fakat bu sövmeye beraberinde ne mi düşürsen? Bu sövmeye beraberinde eğer e, tekfir mi düşürsen, o zaman Malik onları tekfir ediyor. Çünkü haricilerin problemi sahabeyi tekfir etti söylemedeydi tek başına. Tamam mı? Şimdi. Dipnotunuz var mı elimizde yani çarptan? Dipnotu okuyalım. Şimdi aynısı şey imam Şeyban'dan nakl olmuş. Aynısı imam Ahmed'ten de nakl olmuş. Tamam? Bakın okuyorum sözleri. <gülüyor> i̇mam Ahmed "Fenasalet al sabiqa al-imam Ahmed. İmam Ahmed'ten bir şey martebi. Ma arahu <gülüyor> inna al-islam." Sahabeye söylen için diyor ki ben onun ancak İslam üzere görürüm. Arap'ı görmüyorum. İlla alel İslam'ı ancak onu İslam üzere görür. Bu bir sözü. Yüketle la dulla ila rivayetu ukhra hada İmam Mümkündür ki biz bu görüşü İmam Ahmed'ten başka bir görüşe ekleyelim. Bir neden? Ma ra'a alel İslam. Ben onu İslam üzere görmüyorum. Şimdi bu da İmam Ahmed'in sözü, bu da İmam Ahmed'in sözü. Tamam? Peki nasıl bunları birleştireceğiz? Kadı Abu Ali dedi ki: "Kala Abu Ali" Filceme iki tırkla rivayetini müteahhıdetini ve iki birbirine zıt birbirine rivayetin arasını toplamadan, kana ihtiyaz edecek. Yaptamıyor, anlaşılmıyor. İhtimaldir ki, ma arahu ala İslam onu İslam üzere görmüyorum görüşü. İza isthânlı sebem, bi anhu bila hilaf. Sahabenin şeyini helal görüşler, bunu kastediyoruz. Yani Teklif <gülüyor> ettiği görüşlerde, sahaber söylemi helal görüşleri kastediyorum وَا يُحْمَلُ hamlededir. اِسْقَاطُ الْقَتْلِ öldürülme görüşü على مَنَّا يَسْتَحِنْ لَذَٓاۜ bunu helal görmeden yapanlara hamlededir. بَلْفَعَلَهُ مَا اِتِقَادِهِ لِتَحْرِيبِهِ haram olduğuna inandı, inanmasına rağmen sahabaya söven insanlar hakkında bu görüş hamledebilir. كَمَلِيَةِ بْمَعَاسِبِ masiyetleri haram gördüğü halde işleyen insanın durumu gibi. Yani mesela zina yapan adamı ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Evdeyken. Ama tekfir etmiyoruz. Doğru mu? Öldürüyoruz ama tekfir etmiyoruz. O zaman İmam e, şeyin görüşüne ne yaptı? Dedi ki mümkündür ki zahiri tekfir gibi görünenleri helal görmeye alacağız. Helal görenler için. Tekfir de öldürülür dediği derin ise yani tekfir etmiyoruz dolmasıyetleri işleyen gibi hani bazı vasıfeleri cezası nasıl verilmişse bunun cezasını da öldürme olarak da görüyor olarak anlayacaksınız ama Ve ihtimal gene ihtibadı ki mar'u ala'l İslam İslam üzere bilmiyorum görüşü. Ala sabbin yahanu fi adalatihi. Yani onların adaletlerine eleştiri getiren eee söylemlere kastır bu ötekfir etme görüşü İmam Ahmet'te. Örnek Zalem, fesabu, zalim fe sa'u zalim olanlar fasık oldular. Nebih, hakkın, e, hakları olmadığı halde işi kendi üstlerine aldılar halifeti haset ediyor. vayuk ve katli e, onlardan düşürmeye dair yani sadece ceza verilir öldürülmez İslam üzerindeler dedikleri gülüş kamledin ayar la yani dinlerine taahhüt etmeyen, hani dünyevi yönden şahsi yönden yapılan eleştirilere hamledilir. Mesela ne gibi kalan bir imkânlı az ilimleri varların gibi, vakilde muharefetin bir siyaseti ve şeçaha, siyaset ve cesaret konusunda az bilgili edilen gibi görüşler hamle edilebilir. İmametimiz diyor ki bu konuda İmam Ahmed'in görüşlerini şer etmek için. Ve ama menseblerum sebben la yaklahe fi adanetiim ve la fidiniim. Ve ama onlara sövme gelince sebben la yani adam sövüyor ama bu sövgü onların dinine ve adaletlerine vermiyor. Korkak diyor bize ve orada ilmi azdır diyor. Mesela bu şekilde mislen onlardan bazısını cimrilikle vasfetmek gibi avel cimli ilmi az zümd gibi ve ve bunun gibi olanlar sahan la huwa allazi yastahiqut tadbiba watahzira. bu sınıf edeplendirilmeyi ve tazire hak eder. Ve la nahkum bikufrihi bimujarradi zalika. böyle söyledi diye onu tekfir etmeyiz. Şimdi burada dedin ve <gülüyor> i̇şte ala hada yubdalu kalamu man lam yukfirhu min ahli al İşte onları tekfir etmeyenlerin ehl ilmi görüşü buraya rahat Yani onlara söyle ve sövgüsü onların dinine ve adaletine zarar vermeyenleri ehle ilip etmemiş. Ama onları söven ve sürgüsü onların adaletine ve ilmine zarar verenleri ehle ilip tekfir etmemiş. Niye? Çünkü onların adaletine ve dinine zarar veren nasıl yalanlamış olur? Nasıl onlara adalet ve rıza ile onlara şahitlik etmiş. Doğru mu? Bunun dışında korkak, sahabe Allah, kat'i naslı hepsi cesurdur dememiş. Hepsi alimdir dememiş, hepsi böyle bir şey söylememiş Allah Azze ve Celle kadr-i nasih anlamı olmadığı için küfür olmasın. Bir ihtimal daha söylemiş diyor ki وَيَغْتَمِلُوا اَلْيُوْفَ لَكَرَامُهُ ala زَاهِرِهِ O'nun sözü zahiri üzere hamledilir. فَتَكُولُ فِي سَبِّهِمْ رِوَيَتَانِ Yani İmam Ahmet'ten iki rivayet oluşur. Demek bir dönem küfür olmadığına inanıyordu, belli bir dönem küfür olduğuna itikad etti, Lâuta küfür olduğuna itikad ediyordu, sonra küfür olmadığına itikad etti yani iki rivayet var İmam Ahmed'den. Böyle de düşünülebilir. Ihdâbu mayl fur <gülüyor> ve'sâliyetu yarsuk. Birinci rivayete göre bu lak kafirdir, İkinci rivayete göre eee fasıtır. Ve ala hâza istıkarra kavlü'l-kâdi <gülüyor> ve Kadı Ebu Ya'la'nın ve onun dışındaki İmam Ahmed'in mezhebinden alimlerin sözü bu görüş üzerinde istikrar buldu. Hakku fi tekmîlihi tenfîlihim rivayet-i Onların <gülüyor> onların tekfirlerinde iki görüş naklettiler. Yani o zaman ne olmuş oldu? İmam Ahmet'ten de farklı görüşler var. Alimler arasında nasıl cem ettiler? İki tane cenk çeşidi var. Bir, dediler ki İmam Ahmet'in bu görüşü yani söylediği zaman onların adaletine, dinine zarar veriyorsa kafirdir. Adaletine ve dinine zarar vermiyorsa kafir değildir. İki, helal görmeye hamlettiler. Söylemeyi helal görürse kafirdir, görmezse fasıktır 3 bu konuda muhaddesten iki rivayet var hangisi raciktir bilmiyoruz yani tekfir de ediyor olabilir etmiyor da olabilir iki farklı zevki var farklı olmuşlar da görüş oldu. Tamam? Anlamayan var mı bu kısmı? Yok. Ve قال البغدادي dedi ki وقالوا بتكfir كل من اكثر واحدا من العشر وقالوا بذلك بتكfiri kafir vasilan yani tekfire nispet ettiler kimi e, kulle min akfar wahidan min al-ashra 10 sahabeden birini tekfir eden herkesin kafir olduğunu söylediler. Hangileri? dere? Ellezine shahidaleu nabi yu Peygamberimizin onlara cennette şahitlik etti. Ve <gülüyor> kavlu bi muwalati jami'i azwaj aleyhi ve sellem bütün peygamber kadınlarını dost edinilmesi gerektiğini söylediler. Ve <gülüyor> akfaru man ve onları edenleri veya onların bazısını tekfir edenleri tekfir ettiler. Ve eyden yine şey söylüyor bunu. Bu söz, birinci söz, Bagdadi'nin. Tamam. Bagdadi kim? Erfen Hubeydel Fırak. En eski fırkalarla ilgili kitaplarından bir tanesinin sahibi. Abdülkahir'l-Bagdadi. Ve kâle eyden dediğimiz Abdülkahir'l-Bagdadi değil. Yani bu heyseminin sözü. Yani buraya bir not düşün. Bu heyseminin sözü, arada bir şey olmuş ve ammâ tekfîrü Ebû Bekr Ebû tekfirine gelince ve onun emsâli olanlar mimmen şehidalehumü'n-nebiyy peygamberimizin kendilerine cennetle şahitlik ettiği Ebû Bekir ve Ebû Bekir'in misali sahabelerine gelince felenye tekellem fîhâ aṣḥâbu'ş-şâfiî şâmi arkadaşları yani Şafii mezhebin alimleri bu konu hakkında konuşurlar ve allazî râahül kufra bunu yapanın mutlak olarak, katil olarak kafir olduğu görüşündeyim, diyor i̇bn Hacer el-Haythemi el-Şafi'in. Burası anlaşıldı değil mi o zaman? Ee, sahabenin geneliyle ilgili birinci görüş ne? Sahabenin geneliyle ilgili birinci görüş, ee, kim hakkında tebatur olan sahabeleri tekfir ederse, onlar nedir ne dedim? Kafir dedim. Niye? Çünkü kat'i naslarla sabit olmuş olan şeyi e, yasana almış olur, inkar etmiş olur. Ondan dolayı bu saydığımız âlemler onları tekfir etmişler. Vahiy olanları <gülüyor> alimlerden bazısı menne bi yukeffir hada's-sünne bel fasıkû ve bid'ûhu. Alimlerden bazısı bu sınıfı tekfir etmedi, bilakis onların fasık ve bidat ehli olduklarını <gülüyor> söylediler. Yani hakkında tevatür etmiş naslar olsa bile onlara sövenleri tekfir etmeyenler de var. Tamam? Örneğin, Gâlibü'n-Nüveyri, Nüveyri dedi ki, "Gâlib İbrahim'unla hayır. İbrahim'unla hayır." dedi ki, Kâne yukarı denildi ki, tabi İbrahim'un ne kaybunu söylediğinde kimi kastediyor? ediyor? dönemini kastediyor. Kâne <gülüyor> yukarı denildi ki, şetmu Abu Bekir ve Umar min el Bekir ve Umar kadar nedir? Büyük günahlardandır. <gülüyor> Ebu nedir? Ebu nedir? Ebu ve kademde, "Kâl Abu İshâpû Sübeyâyî." Abu İshâpû Sübeyâyî dedi, "Şetmu ve el ve büyük günahlardandır. o büyük günahlar <gülüyor> ki, "Kâl Teâlâ Allah dedi ki, intechteli el kabair siz nehli yolduğunuz büyük günahlardan kaçınırsanız ayetindeki büyük günahlar sınıfındadır. Wa ila kana shatmun bi hadhihi mathaba eğer onlara söylemek bu menziledeyse bu bu derecedeyse fe hatta ma fihi'tazir. O zaman ondaki en az şey tazirdir. Yani onlara söven tazirlenir. Niye? Lennehu çünkü tazir meşru'un meşru' kullanılmıştır. فِي قُلِّ مَعْسِيَتِمْ Her masiyette لَيْسَ فِيهَا حَدُّنَا وْكَفَّارَىٰ Hakkında had veya keffaret belirlenmemiş olan her masiyete İslam neyi meşhur görmüştür? Taziri meşhur görmüştür. Taziri nedir? İslam'ın ceza olarak belirlemediği hak sahiplerinin yani emirlerin ve da kadıların herhangi bir günahın zararının yayılmasından korktukları için veya o günahtan insanları zecre edebilmek için alıp koyabilmek için Koymuş oldukları nedir? Koymuş oldukları cezalardır. Bunu da kimden görmüşler? Bunu sahabeden görmüşler. Mesela ne gibi? Demiştik ki Ömer radıyallahu anh'ın Sübeyh, Erhakil Sübeyh gelip soru sorup kafa karıştırdığı zaman bunda ilgili İslam'ın bir cezası yok. Soru sorup milletin kafasını karıştırdığına 50 tane sopa sürgüp böyle bir ceza var mı? Yok. Ama İslam şunu yasaklamış mı? Soru sorup insanların kafasını karıştırmayı yasaklamış. Müteşafet nasların peşine düşmeyi yasaklamış. Yasaklamış. Sübeyh onu yaptığı zaman Ömer Hadiyanlar ne yaptı? Onun saçını kesti, ona sopa attı ve kafasını kanatına kadar dövdü. Ondan sonra onu gönderdi. Ama yani tazir nedir? Tazir hakkında hadd ve kesfarat olmayan ama <gülüyor> yana yasaklanmış bir şey olan bir konuda emir sahiplerinin uyguladığı cezadır. Waada <gülüyor> mima na nalemu feehi kifafan biin ahde el fikhi wal aini min ashab rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam wa tabihihi bi l isamul yani en basitinden söyler adamın tazir edilmesi gerekir hükmünün bunun hakkında sahabeden ve tabiidede fıkıh ve ilim ehli arasında hiçbir ihtilaf bilmiyoruz. Vesail ehli sünneti ve cemâa ve ehli sünnetin kalan alimleri arasında fe innehum çünkü onlar icma etmişlerdir. Halalen de vacip ve vacip olan el aleyhim ve istiğfar lahum onları övmek, onlara istiğfar etmek ve terahhum ve terahhum. Erunde vacibe el-senâ aleyhim ve istiqfa ulam ve taraḥumu alayn. B u n n a Allah a b Ve onlarda e, şey yapanların, e, söz kötü söyleyenlerin cezalandırılmasından icmali etmişlerdir Tamam. Q a l q a d i y a q a Onlardan daha birine sövmek büyük günahlardan olan mahsiyetlerdendir. Bu mezhebuna ve mezhebul cumhuru bizim de cumhurun ve bu konuda O tazir edilir ama öldürülmez. Kal el haytemin, "Ecmâ' al-kâilûn bi 'adam men sabbas sahabe, ''Sahabe'ye söyleyenin kafir olmayacağı yürüyümde olanlar ''Ala ennehum fussakum'' ''Onlar fâsıhtır'' denir, tamam mı? ''Ve kâle Abdülmelik ibn-i Habib'' ''Hübeyb'e yahut Abdülmelik ibn-i Hübeyb'' dedi ki min ghana mineşşia'' ''Şia'dan aşırı gidenler ilâ Mughdi-Uthman'' ''Osman'ın umzu konusunda'' ''Vel bera' minhum'' ''Ve ondan beri olma konusunda'' aşire gidenler bu dibayede ben şediden'' şiddetli bir şekilde edeplendirirler, edeplendiridirler. Ve inzar da inabulü Abi Bakir Eğer bir de burada ve Ömerin bozunu ziyade ederse, Osmanlı bozla beraber, falakuvvetu Alehi esedu, onun şeyi daha şiddetlidir cezası. Ve yukarıda rüdar onu dövmek tekrar edilir bu konuda. Ve yukarıda onun hapsi uzatılır, hatta yapmaya ta ki ölene kadar. Fakirajim hangisi? Varaajipu, min bu küfürdür. Yani sahabenin de tavatür tabatı olanları teklif etmekte raca olan görüş küfürdür. Divwa sahi bu hadis ve dalalatı kafir Ve bu şirkinin sahibi ve bu sabahların sahibi kafirdir. Lakin bu keda manusu sen katayyetin. Çünkü o katay olan masları yalanlamış olur. Anlaşıldı? Alabilir. Tanım. İnşallah. Buraya kadar olan kısımda, bu kısım bitti. Yani sahabeye söyleyenler hakkında nasların tevatür ettiği sahabeler kısmını bitirdik. İki görüş var dedik, burada ihtilaf edildi. Racık olan görüş, bunları yapanlar kafirdirler. Niye kafirdiler? Çünkü haklarında tevatürle fazilet sabit olduğu için bunları yalanmamış olurlar, tamam Buraya kadar sorumuz namun, buyurun. Bu şu kısmı var, şu an yerine tam olarak anlamadım. Tam olarak anlamadım. Yani Hangi kısmını? Neden dolayı tekfir edilmiyor diye. Ne diye olduğundan dolayı. Şimdi bak burada biz e, İbrahim'in Neha'inin neden dolayı bunu söylediğini değil, alimler arasında bunları bile tekfir etmeyenlerin olduğunu e, şey yaptık, anlattık. Bu bir görüş dedik. Peki dedik? Sen bunu söylüyorsun ama nakil lazım. Nakil yaptık. Ee, İbrahim el ondan sonra Ebu İshak ve benzeri birtakım alimler sahabeye söylemenin Ebu Bekür Ömer dahi olsa bu, kafir olmayacağını, bunların fasık olduğunu, bilad ehli olduğunu ve tazir edilmesi gerektiğini söylemişler. Niye? Demek ki onlar hakkında sabit olan nasları tevatur seviyesinde görmemişler. Tamam. Çünkü nasların tevaturün ismi bir şey. Hele o, o dönem ilk dönem yani hani hadislerin yeni yeni toplandığı, hadislerin bir araya getirildiği e dönem hani şimdiki gibi şimdi sen çok rahat bir hadise tevatür diyebiliyorsun çünkü elinde yani kitap var bab var babın altından kaydı yoldan gelmiş bir hadis var ama o dönemdeki alim diyelim seni bu bir tevatür dediğin hadisi belki bir kişiden işitmiş sadece Anlaşıldı değil? ondan dolayı demek ki nasların mütevatır seviyesinde görmediklerinden dolayı veya ee, bu söylediği bir tane şey var ya illet yani söyleyin tekfir seviyesinde görmedikleri için Hani tekfir ettiğinden katkı nasları yalanlamış olur. Allah sövdüğünde hani günah işleyen bir adam da cennete gidebilir. Ya da bu ayrımı yaptıklarından dolayı tekfir etmemişler. Tamam Buyurun. Sonu şimdi, yurttaf olarak da mesela zalim bir nesne, Biz, hakkında nasların tevatür ettiği sahabeyle ilgili dilini uzatan zalindir diye, fasıldır diyen vesaire Bunlar iki kısmı ayrıyoruz bunlara. Eğer tekfir ediyorsa bu zaten kafirdir, bundan hiç şüphemiz yok. Eğer tekfir etmiyor, bunlar hakkında konuşuyorsa babacarız şüphesi mi var? Belki tarihi bir takım şeylerden dolayı kafasında şüphe oluşmuyor. O şüphelerini gidereceğiz. Tarihi olarak bunların yalan olduğunu, durumu olduğunu ispat edeceğiz. Bunlar rağmen hala konuşuyorsa hücreti kabul etmiş olduğumuz için tekfir edeceğiz. Niye? Çünkü tarihi bir takım naslar var, nakiller var. Ya o nakiller yanlış yorumlanıyor insanlara, Mesela adam gerçekten diyebiliyor mesela, o gadil hum mesela ee, kısası. Şimdi adam hadis diye bunu rivayet etmiş. Gadil hum meselesini biliyor musunuz? Allah Resulü Mekke'den dönerken gadil hum benden yerde ayağa kalktı, Allah'a hamdeti Resulüne selam, selam getirdi. Ondan sonra dedi ki benden sonra halife alidir. Şimdi bu hadisi işiten bir adam, buraya dikkat edin. Yani hadis diye inanan bir adam, nasıl Ebu Bekri Mümkün mü? Nasıl Ayşe annemizi seversin? Nasıl Açık açık Peygamber hepsine söylemiş. E, o da yalanlamış. Mesela hatta ben bir örnek e, söyleyeyim size. Bununla ilgili bizim ailemizden bir tane şey var normalde. Yani şeyden e, kendi yakınlarımızla. Kardeşim anlatıyor bunu bana. Diyor işte babaannemin taziyesindeyken, yani bunlar, biz içerideyken babaannem vefat etmişti. Onun taziyesindeyken bu bunun yanına gelmiş. Kardeşime demiş ki ya hani sen Okumuş bir adamsın, ee, sana ben bir soru soracağım, şimdi kendince onun da kafasını karıştıracak, hani şüphe atacak. Ya demiş bu gadirhum meselesini nasıl anlayacağız? Ee, kardeşim de demiş ki, gadirhum meselesinde niye ne var? Ee, i̇şte ey Fondan abi, demiş şimdi Peygamberimiz bütün insanların içinde ayağıya kalktı. inanmış buna yani. bütün insanların içerisinde ayağıya kalktı, benden sonra halife Ali'dir, Ali dedi. Ee, niye bu kadar sahabe, nasıl? ben bu bir türlü anlamıyorum, hani nasıl bunlar ee, bunu gizlediler falan. O da diyor, ben de dedim, yok sende yani hiç akıl yok. Yani hadi birini gizledi, ikisini gizledi, üçü gizledi, dördü gizledi, bini gizledi, yüz bini gizledi falan. O kadar insan, hepsi var. Bir tane mi bunların içerisinde, hani onlara da söylerim Yani bu peygamberin sahabesinin arasında bir tane adam yoktu? Hani çıkıp hakkı söyleyelim. Yani belki o söylememişler ama ben söylüyorum şimdi. Yani bu peygamberin arkadaşlarının arasında bir tane mi doğru tespit ettiği iyi bir insanla bana arkadaş olsun diye değil, bir tane adam yoktu ee, falan. Böyle. Şimdi adam bak buna inanmış. Yani hadis olduğuna inandığı için burasını düşünmüyor. Veya hadis, sayelik yani sünnetin kaynaklarında da olan sen ey Ali, Harun'un, Musa'nın yanındaki konumu neyse benim yanında sen de öyle olmak istemez misin? Hadisi var mesela. Şimdi bu hadise Allah bağlanından koparıyor, mutlak söylüyor. Bak dikkat edin buraya mutlak söylüyor. Şimdi mutlak söyleyince karşıdaki düşünüyor. Hey bak Peygamber açıkça söylemiş. Nasıl ki Musa kendinden sonra Harun, Harun kendine, Musa eserem kendinden sonra Harun'u halife bıraktıysa yerine demek ki evet çok acı. Ee, Ali adi Allah peygamberimizden sonra halife olmasın diyor. Şimdi buna yapan bir adam bu sünnet olan khalife daha var. Ha. Bu bağlamından koparanmış halim. Şimdi bunu barlarına oturduğum geldi. Allah Resulü Tebul gazetesine çıktığı zaman Ali'yi belirledi muhalisi olarak bıraktı. Bak dikkat buraya. Şimdi buna kadar değişecek anlam. Ali'yi belirledi e varisi olarak bıraktı. Ali geldi Peygamberimize dedi ki ey Allah Resulü sarıma bakıyorum münafık, sarıma bakıyorum münafık. Beni bunların içinde mi bırakacaksın? Beni de yanında götürsene. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sen Harun'un Musa'nın yanındaki yeri neyse benim yanımda öyle olmak istemez misin? yani Harun nasıl ki Tur dağına gittiğinde, Musa nasıl ki Tur dağına gittiğinde kendi yerinden beri İsrail'e ilgilenmesi için şeyi bıraktı, e, Harun Aleyhisselam'ı bıraktı. Ben de özel bir görevle Tebuk'a giderken, Tebuk dönüşüne kadar kendi yerime Medine'ye bakmak için seni bıraktım. Aha, bana bu. Anlaşılıyor değil Eğer bu söz zavrini üzere anlayacak olsa, dese ki tamam dağlarını bir kenara bırak, Allah Resulü bu sözü aynen böyle bunu ben söyledi. O zaman Ali radiyallaha'ın tamamen olması lazım. Yani hadisini tamamen alacaksak Harun aleyhisselam nasıl Musa ile beraber peygamber geldiyse Ali'nin de o zaman peygamberle beraber peygamber olması lazım ki bu sözü söyleyenin küfüründe zaten şüphe yoktur. Şimdi alem buna inanmışsa ne yapacağız şüphesini? Beraberinde izah edeceksin misal. Ve geçen o söylediğimiz hadis yani Allah Resulü dedi ki bana bir kalem kağıt getirin, böyle bir kitap yazayım ki size benden sonra bir daha sapıtmayın dedi. Yani mesela. Sahabe getirsin, getirmesin, peygamber hasta yorgun, itaatsizlik edin ya peygamberiniz çıkın yanında Benim yanında lahat yakışmaz dedi yani. yani, benim yanında böyle sesinizi yükseltmeniz, tartışmanız yakışmaz dedi, gitti. Şimdi adam onu şöyle formüle de orada peygamberimiz halimin halife olacağını söyledi aslında ee, gibi yani. Ama işte onlar bunu fark edince kalem kağıt getirmediler diye. Ya ama peygamberimiz kesin, çok yerde böyle olmuş, peygamber bir şey demiş, Sahabe kesin bir emir midir, yoksa öylesine bir istek midir anlamadığı için e, şey etmemiş, icabet etmemiş, daha sonra peygamberimiz o konuda kesin kararlıysa, kesin kararlı olduğunu göstermiş, onlar da icabet etmişler. Eğer böyle sizin anlattığınız gibi o kadar mühim bir mesele olsaydı, Allah'ın ondan isteği olsaydı, Allah hayatta indirilirdi zaten. Yani hadi diyelim sahabe sağlıklı, misal öyle. Peygamber daha hayat kaydında değil miydi? Hayat kaydındaydı münafıkların, Peygamberlerin emrinden muhalefet ettiği her yerde Allah ayet indirmedi mi? Allah ayet indirdi. O Allah aynı khalife olmasını istiyorsa o münafıklara ne oluyor da hiç çeviriyorlar? Mesela kolay usulle söylüyorum, Allah böyle bir ayetli kelime indirdi. Alacanlı değil. mi? Mesela şimdi adam tabi bu farkındaysanız bile açmama isteyen şeyler yani biraz daha izahat isteyen meseleler, Mesela Ali radıyallahu anhın uzun bir dönem biat etmedi mesela yani Abu Bekir neredeyse uzun bir süre aylarca süren bir süre zarfında Ali radıyallahu anh biat etmiyor mesela yani bunun şia farklı yorumuyor ee, Karşıdaki bunu yanlış anlıyor biliyor örnek olarak da söylüyorum zaten Ali radıyallahu anh yani bu hilafet işine zaten karşı yani onda bir problem yok yani biz demiyoruz Ali radıyallahu anh böyle bir yıldır bir biat etti böyle bir şey yok zaten gerçekçi olmak lazım bir Ali peygamberimizin defin işlemleri sürerken sahabenin halife tercih etmesini bir türlü kabul edemedi yani. Hani nasıl olur peygamber ölmüş, bizim derdimiz var, siz düşmüşsünüz halife peşine. Yani bu kısmı şeyin bağlasına yatmadı. Hani ben daha cenaze işlemleriyle ilgileniyorum, daha Resulullah'a gömmemişim, siz çaldakta tartışıp halife seçseniz ta ki sahabe ona izah ediyor. Ben radıyallahu dedi ki, ey Ali, vallahi biz Müslümanların peygamberden sonra ihtilafa düşmesinden korktuk, Fitneye düşmesinden korktuk. Şeytan arayı karıştırmaya başlamıştı. Biz böyle bir şey yaptık diye. Ondan sonra içi rahatladı. Doğru mu? Yoksa yani bu gubekin layık olmadığını düşündüğünden dolayıydı. İki, şunu da söyledi yalnız. yani biz isterdik ki bunu bize de danışasınız. Yani burada tabii hani şimdi Şeyler, buraya dikkat edin, Şiiler normalde şeyden geldikleri için, Pers ee, oldukları için, Bunlar babadan, bunla babadan damadan hilafetin geçmesine kültürel olarak alışmışlar. Yani onun için Ali ve bütün görüşler kendi kültürlerine göre görülmüyorlar. Hani Ali ve Adiyan damadıydı, hilafet onun hakkıdır. Kardeşim biz satanat biz İslamız, biz hilafetiz. Biz zaten sizin mülk anlayışınızı yer ve bil etmek için İslam gelmiş zaten. Yeryüzüne adaleti getirmek, babadan oğluna geçen bir sistemin adaleti mi Olur misal, onu düşünüyor Ali'nin burada kastı buydu yani bizim de bu işten hakkımız var. Biz peygamber Ali Arifallah bunu demiyor. E bu şunu demek istiyor. Ben de senin gibi peygamberi anlayan olanlardan bir tanesidir. Ben de böyle gibi peygamberi anlayan olanlardan bir tanesidir. Akraba olarak değil ha. Sahabi olarak, Ben de sizin gibi Müslümanlardı. Benim de Müslüman olmanız gerekmez miydi? Şimdi mesela düşün. Biz sizinle beraber 10 yıl, 20 yıllık bir çalışma yaptığını düşünün. 20 yıl, 25 yıl hep beraber çalıştık. Sonra hepimizi ilgilendiren bir karar aldığımızda sizden bir ne sorulur? Yani bak. Herkese sorduk, bir kişiye sormalık. Yani o bir kişi bundan alınmaz mı? Hani sorurmayacak bir mesele olsa, emir tek başına karar verecek, tamam problem yok. Ama madem diğer bütün arkadaşlarımın fikri alındı, ben de 23 senedir bu işin içindeyim, ben de sizinle beraberim, bana da sorsaydınız diye bir kalp kırıklığı oluşmaz mı? Oluşur. Ali R.A'dan kalp kırış, kırıklığı da bundan dolayıdır. Tabi ise bunlar farkındaysa mesela izan isteyen meseleler. Ondan dolayı sahabeyi tekfir eden, kalp iyi yalanladığından dolayı, hakkından evadur olanları faskediyor, kafirdir. Fakat söyle, şüpheler olduğundan dolayı şüphelerin izah edilmesi gerekir, izahatın yapılması gerekir. Şüphe kalmadıktan sonra fikrimler ısrar ederse, ondan sonra tepkilerin kaderini daha çok kolay budur. Buyurun. Kişinin mesela o karakterde resmi, bu söylene Bu dünyayı söylene girer. Hani onun küfür olmadığında zaten ittifak rahmetli. Bu, dünyayı söylene gider. Yani çünkü bunlar nasıl alakalı şeyler değil. Yani mesela sen rahat bir şekilde e, diyebilirsin. Mesela Abdullah İbni Mesud, e, örnek veriyorum, e, kendi rivayet ediyor hani İmam Bukhari rivayet ediyor. Hani bu Ukba İbni Ebi Muayyad Beghaber kafasından getirip hayvan pisliği koyduğu zaman Kabe'nin yanında secde ben bakıyordum ama beni koruyacak bir aşiretim olmadığı için hiçbir şey yapamıyordum diyorum sen. Korkuyu kendisi söylüyor yani mesela şimdi bundan dolayı biri bunlar zaten korkaktı dese bunlar ve Ömer'den de korktular dese bu dünyevi bir şeye girer. Yani dünyevi bir sövgüye girer yani. Tamam Veya onun nazlı falan kesin alim değildi, siyasetten anlamıyordu gibi. Mesela biri desek Osman yalan siyasetten anlamıyordu dese misal bu sınıfa girer. Bu onlara dünya yönden söylüyormaktır çünkü Osmanlı Allaha siyasetini beğenmek zorunda değilsin. Yani böyle bir zorunluluğumuz da yok zaten. Yani bu siyaset yaşasan itirat etmek zorundasın o yani. Beysen beysen itiraf edeceksin o başka bir beysen ama beğenmek zorunda değilsin siyasetini. Şimdi ha bu etkin Allaha Allah ve ben Allaha'nın siyasetini Osmanlı Allaha'nın siyaseti aynı kefedem yani. Şimdi yani akıl var mı mantık var mı? Değil. E bir adam da bu ikisi bir siyasetse ben bunu beğenmiyorum dese, bu olayı dünyalı olarak eleştirme sınıfına girer. Tamam mı? biz biz yani, tevatür üzeriyesinde olmalısını anlatırken İmam maliyette işte hep rivayetlerden bulundu. Tamam. İşte tahkik yaparken, işte tekfir ederlerse işte kafir olacaklarına soruldu. Tamam. Değil, değil. Hı -hı. İşte o tefs tefs tefsil olay yaparılarsa işte hani burada bundan sonra işte tekfir edinmeme gibi bir ihtimal ne olur? Tamam. Yani, şimdi mesela biz bunu söylerken yani işte bunu da yani bücreti, ettikten sonra şüphesini izah ettikten sonra kafir olacağını Tamam. Bu görüşten sebeple, yani isimler bağlar mı? Yani Böyle söyleyelim. Şimdi bak, belli bir meselenin kafası ve zuhuru, yani açık olması ve kapalı olması nisbidir. Bu gayriyi unutmayın hiçbir zaman. Herhangi bir meselenin kafası veya da zuhuru nisbidir. Yani nisbi ne demek ki? Bir zamanda açık olan bir mesele başka bir dönemdekiler için kapalı bir mesele haline gelebilir. Bir dönemde açık olan bir mesele, başka bir dönemde kapalı bir mesele haline gelir. Yani bu din aslı olan meselelerin dışında, yani din aslı olan meseleler zaten Allah tarafından ilk günden açık bir şekilde beyan edilmiştir. Bunlardan kapalı olması demek, kendi dinimize aslında söylememiz demektir. Yani. Biz öyle bir dine mültesibiz ki, en asli meseleleri bile kapalıdır. İnsanlar anlamıyorlar, birilerinin izahına ihtiyacı var. Veya Allah kendi meramını izah edemediği için, başka birilerinin gelip Allah'ın meramını izah etmesi lazım. Bunun dışında kalan meseleler dinin aslına dairluk etmiyor meselelere gelince, mesela bir dönemde sadece üstünden alimleri vardır, sadece onlar o konu hakkında konuşmuştur, o konu açıktır. Fakat belli bir dönemde bir daha en olur o konuyla ilgili çok fazla şüpheler ortaya attılar, şüpheler ortaya attıkları için de o görüş şeylerin kapalı, o şüpheler izah edilinceye kadar o görüş kapalı bir görüş olarak da kalır. Bu da isvidir. Yani birini şüphesini izah edersin, onun için açık mesele olur bir öbürünün şüphesini izah edilmediği müddetçe hala onun için kapalı bir konudur. Zaten hatırlarsanız geçen itikahat derslerinde buna dair bir şeyler anlatmıştım size. Yani Alimlerin bazı yaklaşımlara doğru anlaşılmadığından dolayı birileri alıp dinin meselelerini sulandırıyorlar. Yani mesela bir, bir mesele bir dönemde belli sebeplerden dolayı kapalı hale gelmiş. Alimlerin bu mesele altındaki konuşmalarına alıyorlar, oluyorlar? dinin din en meselesine montaj yapıyorlar. İşte bak diyorlar İzale-i duhldur, özürdür, bilmeme özürdür, şüphe varsa izah edilmeden teyid hangi meselede konuşuyor? Yani her mesele Allah'ın velisinin yanında aynı şey Aynı mertebededir. Hayır değil. Tamam? Açıklık ve kapalılık dinin asli olan meselelerinin dışındaki meselelerde nisbidir. Yani zamana, mekana ve şahsa göre, delilin durumuna göre değişebilir. Mesela o dönemde Ehl-i bariz değil. Hani şia çok fazla şey değildi. Gizlenen, saklanan, korkan, görüşünü açıktan söyleyemeyen insanlardı. Ondan dolayı mesele açtı. Bu Bekir Ömer. Ama şimdi şianın elinde karanlar var, şianın elinde dergiler var, şia millete para dağıtıyor, maaş dağıtıyor. Mesela bu şüpheleri yarayabilmek için. Komite yeri var adamlar. Komite, komite. Adamların komitesi var. Oturuyorlar, ehli sünnetin kitaplarını önlerine koyuyorlar. O, o kitaplardan işte şüphe uyandırabilecek şeyleri insanların arasında yarıyorlar. Diyor ki, Buhare'de hadis var. Allah Rasulü bir gün kendisine bir tane ipek parçası getirildi. O ipek parçasını aldı, evine dedi ki, ''Hazan yelbesu ullemel halâkalevâ innallâh'' ''Allah'ın yanında hiçbir değeri olmayan insanlar bunu giyerler.'' dedi. Sonra bunu Ömer'e gönderdi. Hadis aynı böyle, Allah'a dikkat edin. Sonra Peygamberimiz bunu Ömer'e gönderdi yani, Ömer Adıyaman ta onu gönderiyor. Hani Mekke'de müşriklere hediye edilen burbunlarda zippediyoruz ya. Ömer Adıyaman ta Mekke'de eskiden olan bir şeyine süt kardeşine hediye olarak gönderiyor. kalbini kazanıp İslam'a ama yakınlaşırabilir miyiz? Şimdi adam bunu nasıl yorumluyor? dağıtıyor? Peygamberin yanında Ömer demek ki ben rahat adam oğlum Allah. Allah'ın yanında hiçbir değeri olmayan adamdı gönderdi. Oysa yani aynı şeyi Peygamberimiz Ali de vermiş. Buna benim de rivayet, kendisine bir kumaş parçası getirildiğinde bunu Ali'ye hediye etmiş. Hatta Ali radiyallahu, bunu üstüne giyince peygamberimiz ona ben bunu giy diye vermedim. Götürüp parçaları kadınlara dağıtasın diye verdiler. Kadınlara cahit olduğu için, kadınlara vermesi için ona vermiş. Şimdi hadis normali iki parça. Yani birinci parçada hüküm var. Erkeklerin ipek giymesi haramdır, bundan kolaylaşılır. İkinci parçada ise hüküm şu, ee, bu di yani bir kısma haram olur, bir kısma helal olur da satın alabilir hediye yapabilir. İkinci kısımda hüküm çıkar. Fakat sen gözünü kapat. Bak demek ki ömer Resulullah yanında men la harat alehu inne Allah'ın yanında hiçbir değeri onun sınıftan ederse hadiste Buhari'ye geçiyor dersen karşılığında kafası bir gün benim ona benim yaptığım izah yapması lazım bulalım. Allah şönürdü inşallah. Soruş. Ben bu dünyevi şeye girmeyi yani şey biraz bana tam gelmedi. Mesela ilginin azlığı ile. Mesela işte zulüm yapmışlar. Yani bu bir şeye girmeyi, dünya bir şeye mi girecek? Yoksa işte dini şeye mi? Girecek? Bunlar şey. ne da konuştuğu önemli adamın? Şimdi mesela diyelim dese ki e, bu adam siyasette iyi değildi. Bu adamın ilmi azdı. Doğru mu? Bunlar dini şeyler değil. Mesela bir adamın ilminin az olması adalete zarar verir mi? Sana soruyorum. yani Bir adamın şeyin az olması, e, ilmin az olması, adamın ilmi yok, faslıktır diyor muyuz misal? Hayır. Doğru mu? Bir adamın korkak olmasa adaletine zarar verir mi? Yok. Bir adamın cimri olmasa adaletine zarar verir mi? Yok. Bakacağız, İslam olarak bizim o hadiste, Mustafa Hadis'te öğrendiğimiz adalete zarar veriyorsa dinidir. Adalete zarar veriyorsa, örfü kenara bırakarak. Adalete zarar veriyorsa dinidir, adalete zarar vermiyorsa dünyelidir. Tamam, anlaşıldı farkımsın. Tamam. Başka sorusu olan. Yok. Tamam, burada duralım, daha da, da vaktimizi doldurduk. Bir sonraki sınıfa bir dakikelerimizi okuruz. Waqo